اخر مشايخنا وجيب بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وتلي ما يمكن التواصلي بتصحيح نظري فيه الى مطلوب خبري Dersimiz burada kalmıştı. O deli deli nedir? Ma'yun künü tevassuli. Tevassulu sahih-i nazarih. Mahu şeydir ki mümkün, mümkün oluyor ne tevassul? Ulaşmak. Ne ile? Bi sahih nazar. Sahih bir nazarla ulaşmanın mümkün olduğu şeydir. Neye ulaşmak? اِلَا مَبُّوْ بِنْ haberi, مَبُّوْ بِنْ حَبَرِيْيَ yani mekful olan bilgiye ulaşma sahih bir nazarla geride sahih nazar arasında da tevassul kelimesini bırak yani yümkünü, mümkün oluyor ve tevassulü ulaşmak ki nazar sahih nazar şimdi sahih nazar kelime-i imkan kelimesini Molla Kusrev Hazretleri burada kullandı yani delilin tarihinde kullandı. Önce usunculara göre delil neyi kapsıyor ondan biraz bahis yapalım ki ondan sonra bu tarih üzerinde duralım. Usulün göre göre deli iki şeyi içerisine alıyor. Yani bizim tarif ettiğimiz muhaffaf dediğimiz burada değil. kendisine sahih nazar yapılan bunu da içeriyor. Daha kendisine sahih nazar yapılmadan o sahih nazar şerhinden icra edilmeden ...var olan delili de içeriyor. Yani usulcüler... ...delil dediğimiz zamanda... sahih nazar yapılmadan önceki hale de delil diyorlar. Sahih nazar yapıldıktan sonraki hale de... ...ne diyorlar? Yine delil diyorlar. O zaman... ...bizim burada yapacak olduğumuz tarif... ...hem sahih nazar yapılmadan önceki hali itibarıyla delili, hem de sahih nazar yapıldıktan sonraki haliyle delili bir de ne yapması gerekir? İçerisine alması gerekir. Bizi böyle bir tarif yapmamız gerekir. <gülüyor> Vallahi Hüsrev böyle bir tarif yapmış. Daha doğrusu böyle bir tarifle muharrafın tahtında olması gereken delil dediğimiz bu iki durumu yani sahih nazar yapılmadan önceki hal, sahih nazar yapıldıktan sonraki hal bu ikisini çelişide alması için Allahu imkan ifadesini kullanmıştır. Ben İsbiri'den kısaca okuyacağım. Aslında İsbiri'nin tamamını okumak isterim. Çünkü içerisinde bize iki noktadan bilgi verecek ki bir itiraza cevap Ehli sünnet vel cemaat mezebinin görüşü doğrultusunda bir de bu bahis konusu yaptığı imkan kelimesini Mullah Hüsrev tarifinde niye kullanmıştır ondan bahis yapacak. Mesela mantıkçılar delili böyle tarif etmezler. Mantıkçılar delili derler ki Kendisiyle maddu bir haberine ulaşılandır. Sahih nazar kelimesini hiç kullanmazlar bile burada. Neden? Çünkü mantıbçılara göre مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ Kendisiyle ulaşılandır. Nereye? اِلٰى مَقْلُ بِمْ خَبَرِيِّنْ مَقْلُ haberiye, Yani meçhul olan bilgiye. Onlar buradaki tevassülden maksat tevassül bi' fi'l'dir derler. Yani bilgiyele ulaşılan, bilgiyele ulaşma demek zaten sonuca varma demektir. Dolayısıyla o sahih nazar kelimesini ve imkan kelimesini tariflerinde mantıkçılar kullanmıyor. Usulcüler kullanmıyor. Neden usulcüler kullanıyor da mantıkçılar kullanmıyor İşte şimdi biz İzmiri'den biraz okuyarak inşallah anlatmaya çalışalım. Diyor ki kâd i اِنَّمَا تَعَلَ مَا يُمْكُنُوا تَوَصُّلُوا دُونَ مَا يُتَوَصَّلُوا Mullah Hüsten, delili tarif ederken مَا يُمْكُنُوا ifadesini kullandı ama مَا يُتَوَصَّلُوا demedi. Yani mantıkçıların söylediği gibi söylemedi. Başka bir üstlük kullanıyor Mullah Hussein. Niye? تَمْيَهَنْ عَلَى اَنَّدْ دَلِيلَ مِنْ حَصُّهُ Delil Delil olması itibari. Ne demek delilin delil olmamak itibarıyla? Şu demektir, biraz sonra aşağıda diyecek ki: "El delil bil hacme'nuzun fih nazaran sahihan." Delil kendisine nazarı sahih ile ki nazarı sahih izadı gelir aslında. Nazarı sahih ile nazar yapılması hayfiyetiyle değil ya zatına itifalla. Delilin bir kendisine itibarla bu delil Ruhûta varufîhi et-tavassul bi orada bir fi'in ne yoktur, meçhul olan bilgiye ulaşma yoktur. Peki, delilin zatına itibar, yani zatına minbahtı o delil olması itibarıyla delil ele alınırsa, orada bir ne yoktur, mebbû bi haberiye ulaşma yoktur diyor. Bu bir <gülüyor> ve yeti imkanuhu o tevessut bin fiilin mümkün olması yeterlidir. Bunu kim söylüyor? Usulcüler söylüyor. Bunu mantıkçılar kabul ediyor. Yani usulcüler diyorlar ki bir delile nazar yapılmadan mahza delile bak. Delilin kendisi min hayzuhu delil olması hatabıyla orada o delil hemen ulaştırmıyor. Mutlaka nazar yapılacaktır. Ama ona nazar yapılmadan önce de mantıkçılara göre o nedir? Tarif etmekte olduğumuz muarraf delilin fertlerinden bir Önce bir nokta anlatıyorum. Zaten. Muarrafın fertlerinden birisidir. ne? Delile sahip nazar yapılmadan min hayzuhu yani zatı ile delil Bizim şu anda tarif etmekte olduğumuz delilin ters bir iş. Buna tembih etmek istiyorum Allah mucize. Niye öyledir? Onları vurgulayacak biraz sonra. <gülüyor> <gülüyor> o zaman tahmin edin lan yapacağım tarifim arayınlarufihi asla. Asla kendisine nazar edilmeye ne de bu durumda biz ne diyebiliriz usulülere göre delil diyebiliriz. Walakillahunuzrafifihi lekana mucle. Ama onun ne özelliği var, o deliyle haval edilecek olursa, bizi nereye götürecek? Yine, maktub-i haberiye götürecek, meçhul olan bilgiye götürecek. Ha, usul güler demek istiyor ki, tevassul bil huve ile tevassul bil fiil her kişide nedir bunların? Delilin tahtında fertlerdir. Bunu çıkardı bunlar. Çünkü biz, bir delil var ki ona hiç nazar edilmemişse ama özelliği nazar edilmesi durumunda sizi maddu bir haberinye ha. o yani maddu bir haberinye sizi ulaştırma kuvveti kendisinde olan bir delildir gene. Ona delil diyorlar. Yani sürdüler değil diyorlar. Eğer nazar yapılırsa o haydi haydi delildir zaten. Buna tembih etmek için vallahu selam ne yapıyor? İmkan kelimecini kullanmaktan. Vallahu selamın tarifte imkan kelimecini kullanmasının sebebi bu. Yani bunu da bu Ma'rab olan delilin tahtındaki farklardan biri yapmaktadır. Ve la te'lamin haythu <gülüyor> huwa. Şöyle ki. Ve Mazar zaten içerisinde olan demektir. Sahip nazar mazlar nedir? İçerisinde var. Sahip nazar nedir? Onu şöyle demişler dedi. Çok tabir olarak geçiyor. Sahip nazar demek mukaddimeleri. Elde neler var? Mukaddimeler var. Mukaddimeleri mantıktaki kıyasın dört tane şeklinden birine göre düzenlemek. Mesela birinci şekil nedir? Sugra da hakik'i ortad, mahmul. Sugra da ki şa mevzu. Mesela alem mütegayir ve kulu mütegayirin hadis. Bu nedir? Bu bir delil. Bu delil de hakik'i ortad. yani ki ve sugra da tekrarlanan ki nedir o? Değişir bazı. El alem mütegayir. Oradaki değişir bazı bunu ne yaptık biz? Vahyin haber yaptı. Nerede sey sugra? ne yapıyoruz onu? Ve kulu mütegayirin hadis. Ne olduğu İşte bu kıyattan birinci şekil, Sir mukaddimeleri, o kıyaslardan birinci için üçüncü veya dördüncü dört tane şekil var. Bu dört şekilden biri üzerinden düzenlemenizin adı nazarı sahiptir. Hani buradan nazarı sahih geçiyor ya. Nazarı sahih o demektir. İşte bu mukaddimeleri. Şimdi usulcüler diyorlar ki, bu mukaddimeleri böyle bir nazarı sahih ile tertip ettiğiniz zaman maklumiyet haberi diye ulaşacaksınız zaten. Bu delil olduğu gibi mukaddimeleri tertip etmeden önce de yani o dört şekilden birine sokmadan önce de o mukaddimeler nedir? Değildir bu sözü Ne yapıyorlar ondan sonra? Çünkü o mukaddimelerin sahih nazar yapılması durumunda Şişi matbul diye tabelindeye ulaştırması nedir? Mümkündür. Hamadem ki mümkündür, usulcüler o imkanı olanı da nereden sayıyorlar? Delilden sayıyorlar. Delilden sayıyorlar usulcüler. Usulcüler bunu delilden saydıkları için muhafus ve tarihte neyi kullanıyor? Ma yübe kinu, imkan ifadesini kullanıyor eğer imkan ifadesini kullanmasaydı, mantıkçıların yaptığı gibi ma yütebassalü bihi ila matubin haberin deseydi o zaman kendisine zahit nazar yapılıp bil fiil sizi matubi haberiyeye ulaştıran delil olacaktı sadece. Halbuki matubi haberiyeye ulaştırma imkanı olan da nedir? Sözcülere göre? İşte onun da tarifin girebilmesi için, vallahu sallim imkan ifadesini kullanmıştır. Burası burada bitmiyor. Bakınız, yani anlatılacak çok şey var ama birkaç kaç tarifini anlatarak inşallah gene geçeceğiz. Böyle mutlum retvasur bilmiyor, ne haracemin bu? Eğer retvasur bilmiyor itibara alınsaydı. Yani vallahu sallim tarifini ma retvasurü biri ilam akbu bin hamidin diyerek. Devasul bir fi'li kastetmiş olsaydı ve haraca min o zaman mahtubi haberiyeye ulaştırma imkanı olan zelil olmaktan çıkar. Bil fi'li değil ama bir ulaştırma imkanı var onun değil mi? O zelilin tarifinden, fertlerinden olmaktan çıkar. Vâ ellehum min afradil <gülüyor> mu'arraf Halbuki o da nedir? Tarif edilen delilin fertlerinden bir tanesidir. Benim akalimin hissi huva değil, delil. Delil yani zatî itibar ile nazar ettiğimiz zaman da durum bu. Zatî itibar delili itibara alırsak durum bu. Neden? Yani delilimin hissi. İnfal nüzul fihi nazarın sahih Çünkü delile, nazarı nazarın sahih ile nazar edilirse, yonca örfihi etvassulu bilfiğ. Orada bilfiğin matlu bir haberiyeye ulaşma zaten itibara alınmış oluyor. Burada tehli sünnet cemaat mezhebinin bir görüşünü söylüyor. O görüşü söyledikten sonra ibarede zahirde bir tezat var gibi görünüyor. O teza'bı ortadan kaldırmanın yolunu da bize söylüyor. Şimdi şi mukaddimelerin geçtiğini Yani nazar zabı yapsanız deseniz ki el alem mütefer ve kullu müteferin hadisun deseniz Bundan sonuç çıkacak, netice çıkacak, o meçhul bilgi ortaya çıkacak. Nedir o? Fel hâle muhâdisun. Bu âlem sonradan yaratılmadı. yaratılmıştır. Bu sonuç netice, bu bilinmeyen bilgi ortaya çıkmış olacak. Şimdi bu neticenin ortaya, yani mukaddimeler dizildikten sonra o mantıktaki, ya kıyastaki dört şekilden birine göre mukaddimeleri Subra ve Kübra'yı bildikten sonra neticenin ortaya çıkması o mesul olan bilginin ortaya çıkması artık bilgi haline gelmesi zaruri midir? Devamı. Devami demek ala ceddil hadis. Adisi Şimdi ortaya o bilginin çıkması zaruridir derseniz zaruridir derseniz Ehli sünnetin dışında bir bilgi vermiş olursunuz. Devamidir, adete göredir derseniz, ehli sünnetin görüşü doğrultusunda bir bilgi vermiş olursunuz. Ne demek bu? Bu şu demektir. Şimdi, on katlimeleri değil dediğimiz, ki on katlimelerden oluşuyor, on katlimeleri bildiğiniz zamanda o bir haberinin ortaya çıkması, o bilginin ortaya çıkması, Mevla'nın yaratmasıyla. İsterse yaratır, o bildiği, isterse yaratmaz. Eğer derseniz ki o bilginin ortaya çıkması, bakınız buradan bir başka yere geçeceğim, bu değil. Eğer derseniz ki bu bilginin ortaya çıkması, devami, ala kendini değil, zaruri bir derseniz, Allahu Teala'nın o bildiği yaratması zorunludur demiş olur. Bu mütecihlerin diyor. Allah olanı yapmak, Allah üzerine vaciptir. Kim diyor? Muhteşe ne diyor? Ehl-i Şiddet bunu demiyor. Ehl-i Şiddet ne diyor? Mevla dilerse yaratır, dilerse yaratmaz. Ama şu ifadeyi kullanıyorlar. Diyorlar ki, bu sayfenin arkasından وَاِلَّمْ يُوْجَتْ عَدَ مُحَزِّهِ اَفَّا Asla yaratmaması mevcut olmamış iseden yani bu mukaddimeler, suhra, kübra dizildiği zaman o sonuç Meçhul olan bilgi ortaya çıkıyor ve mevla sana çıkmadığı bir sureti de şu ana kadar yaratmış olmasa da ama Allah onu yaratmaya mecbur değildir. Yaratır da yaratmaz da. İsterse yaratır, isterse yaratmaz. Bu bilgi niye öğrendik? Bu bilgiyi şunlarla öğrendik. Bakın, Allah'ın Gülsev'in tarihinde zahirde bir ilişki var. Nedir o? Bir imkan diyor, malum kini diyor. Bir de sonrasında ne diyor? Tevassül, ondan sonra bir sahih-i nazar diyor. İmkan ile sahih-i nazar arasında tevassülü bırakıyor. sahih nazar ne imkan. Vatiniz, sahih nazar ne gerektirir? El-tevassül bil-fi'li gerektirir. Çünkü siz mukaddimelere sahih nazar yaptığınız zaman, ne oluyordu? Sahih nazar yapıldığı zaman siz zaten o kıyasın dört şeklinden birini uyguluyorsunuz. Maklul bir haberiye ulaşıyorsunuz zaten. Buna tevassül bilgi ettiniz. İyi. Bir sahih nazar buna gerek. Ama ibarenin baş tarafı buna aykırı olan bir şeydir. İbarenin baş tarafında ne diyor? Mümkündür diyor. Ne mümkün? Tevassül. O imkandan daha el-tevassul bin-fü'l değil el-tevassul bin-kuvvet abdelik el-tevassul bin-fü'l ile el-tevassul bin-kuvvet birbirine seçemez çünkü bil-kuvvet ne demektir bil-kuvvet demek yani bu delilin sahih nazar yapılması durumunda sizi maklum bir haberiyeye ulaştırma imkanı var demektir dolayısıyla kitabın baş tarafında delinden et temasül bin uveyn yusahiyin nazar kaydıyla ise et temasül bin fiyol ortaya çıkacak. Bu ikisi birbirine zıt. Bu zıt diyeti bertaraf etmenin yolu var mı? Var. Onun yolu nedir? Onun yolu biraz önce ehli şirnet ve cemaat mezhebinin görüşüdür diye anlattığımız şey. Yani temasül bin fiyol bile olsa yani zahir mazarlıca ne gerekiyor bu tevassülden? Tevassül bilfiyon. Yani el alemü tevayyiru mekullu mutabagyirin. Hadisün el alemü hak. Bu çıkıyor tevassül bilfiyon. Bu demek. Ama Allahu Teala, Teala'nın sünnet inancına göre Allahu Teala'nın mukaddimelerin dizilmesi durumunda sunucu yaratır veya yaratmaz. Yaratır veya ne yapmaz? Yaratmaz. Eğer bu manayı verirseniz o zaman tevassul bil fır ile tevassul bil kuvve arasında ne sağlamış olursunuz? Uyum sağlamış olursunuz Tevessül Tevassul bil kuvvede bile ne vardır? Şey, tevassul bil fırde bile ne vardır gene? Sadece tevassul bil kuvvet durumu vardır demek oluyor. Yaratmayabilir almayabilir miyim O zaman kuvvede kalır. <gülüyor> Onunla kuvver taraf edildi diyor. Bakınız. İçmiliyden hızlı bir şekilde bu anlattığımız sadece ibarecin okuyup anaahi vermeyeceğim. Ama in ilmo tizleti ve ilm rukhutu ile ilgime binetijeti akıbın nazar alçahib. Ve la İster yaratıp neticeyi, ister yaratmadımlar. Ve ilm yüce alemu khattiği asla neticeyi yaratmaması asla mevcut değil işte. İlla yaratıyor ama yaratmaya da Yani mecbur olduğundan değil. Yani durum ala cerki li hade böyledir diyoruz. Şimdi ben hadir, enha kusul el ilm akiben nazar-ı sahih dawamiyun. Yani ala cerki li hade. Lazuriyun. O mütecizlerin dediği gibi zorunlu değildir. Halbuki ehli sünnete göre. Ve la bin nisbet il nazar-ı sahih. Nazar-ı sahiye, olsa bile. Yani nazar-ı sahih olsa bile mukkaddimelerde Mevla Teala'nın o neticeyi yaratması isterse yaratır. İşte sen yaratmazdır. Bakınız nereye götürüyoruz? Ve maalesef işbettiği lazat isteyin, lazat isteyin, la devamı ve la tabrata. Zaten delilin zatına işbette olduğu zaman da o neticenin ne devamı söz konusu, ne tabrata söz konusu, daha henüz ortada ne yoktur, netice yoktur zaten. Delilin zatına baktığımız, Delilin zatına bakmak ne demektir? Alemin ta'ayyürü bir tarafta ona bakıyorsunuz, A ta ta'ayyür eden hadisinin bir tarafta ona bakıyorsunuz. Bunları tertip etmiyorsunuz, düzenlemiyorsunuz, bir delil şekline, fiyat şekline sokmuyorsunuz demek. O zaman ne devam vardır ne varur et? Asla! İşte bu anlatılandan sorulan bir soru var, o soru berkarat edilmiş olur. Soru nedir? İlle nazara sahihe yablazı ye tevassule fiyat. Nazarı sahih, tevazu bir tiryakil gerektirir. Zorunlulukla devam eder. İki şekilde biri, düşünen de göre devam eder. O imkan, imkan ise, hani ma günkü var ya, o imkan ise, yaptığı cetavi, tabati, tevazu, o tevazun iki tarafının, matbu bir haberine ulaşma veya ulaşmama, onun eşit olmasını gerektirir. Bu hadefelaya sokulacak ruhmati tarihim imkanı ve nazar-ı aynı tarihte şikletle beniş gerekir. Soru buydu. O soruyu neben tarafistik? Etlisinetin görüşü. <gülüyor> Peki. Dersin birinci bölümü bu idi. Bu Bu nazar, nazar-ı sahih, nazarı bina'n nazar fihi, neşe ve nazar fi ahvalihi ve sıfatı. Bu tarihte geçen nazarlar ya nazar-ı sahil, Şimdi mulla hutre bu nazarı sahibi ne yapıyor? Genel diyor. Tamim yapıyor. Bu aha diyor. Ne yapıyor? Nazarı genel diyor. Safı geneldeki bu nazarı sahih ya menâberi fihidir diye delilin bir saf kendişine nazar. Delilin bir saf kendişine nazar demek o mukaddimeleri kıyasın dört şeklinden biri üzere tertip etme demektir delilin bir vak't kendisine nazar mı demek? Bir de ne diyor? Bakma belki ahvalihî ve sıfatihî, aputevci. Yani delilin hallerine bakma. Burada delil dediği nedir? Hale. İkinci surette söylüyorum ha. Birinci surette delil dediği ne idi? Mukaddimeler. Yani "el-âne mutagayirun kullu mutagayirin hâtün" diyoruz ya, o mukaddimeler delil. 2. surette ise delil ne? Deli ikinci surette Bu alem. Bu alemin haline bakıyoruz. Bu alemin hangi hali var? İmkan hali var. Sahayr hali var. Hudüs hali var. Bunlardan birine bakıyoruz. Bizi nereye götürüyor? Bu alemin yaratıcısının <gülüyor> olduğu götürüyor. Bu alemin bir yaratıcısı var. Bizi oraya götürüyor. Burada şunu diyeyim. Ondan sonra tamim mekiğine geçeceğim. Ama şunu diyelim. Burada delil ya mukaddimelerdir dedik ve veyahut da müfrettir. Mukaddimelerdir. El alem suratü raya. El alem mutegayyub ve külü mütegayyirin hâfiudin mukaddimeler. Bir de nedir delil? Müfrettir. Alem. Neye delildir? Han'ın varlığına, yaratıcının varlığına delil. Bu ikinci arasında zahirde fark var. Çünkü birine müfret, birine ne diyoruz? Mürekkep diyoruz. Alem müfrektir ama ikinci manada mukaddimelerden oluşan delil işe nedir? Bu müfret olan delilde de şunu bir sefer aklımıza çıkartıyoruz. <gülüyor> delil bir denilse bile orada mutlaka ne vardır? Mukaddimeler vardır. Ancak onun kaddimeler delil müfrettir dediğimiz yerde mahvidir. Ne demek maddi dürürmüş zihinde? Onlar zahirde söylenmez. Meselame, mürekkep olan delille bu alemin hadis olduğuna gidecek olursan ne diyorum? El alehu mutagakirun ve kullu mutagakirin hadisun el alehu hadis. Bu mürekkep deliller maddu bir haberiyeye haberi gitmektir. Peki bu alem de bir delildir. Müfred delille neyi misal veriyorum? Alem. Bu alem Allah'ın varlığına delil. derken, burada bu mukaddime geçmeleri yok mudur? Vazır. Ama nasılları bunlar? Mahvidir. Yani deyimler çabçabuk delik geçiyor. Onları böyle bir şekilde dönme yoktur. Onun için müfret deyince zannedilmesin ki orada ne yoktur? Bu tertib, sonra kıbra tertibi yoktur zannedilmesin. Mahvi olarak vardır. Bunu kim söylüyor? tahrirul mil sahibi söylüyor ve doğrusu. Şimdi bunu söyledik. İkinci kısma gelelim. Allah bu süre nazar-ı sahil-i Şunu tekrar söyleyeyim. Ee, bu kısım böyle biraz ama bir şekilde onunla uğraşılması gerekiyor. Uğraşalım, bir daha inşallah uğraşmayın. ama bir şekilde uğraşılması gerekiyor. Hakikaten tamamen mantık verzebeye soktuğu için meseleyi biraz böyle bunaltıcıdır sonra da beş girdik. Bir iş başka olacak. Burada da Allahu Teala sahihi tarihte geçen o nazarı ne yaptı? İyileştirdi. Yani dedi ki, "El-nazar-ı sahihî nefsihi dililin bizzat kendisiyle nazar." Dililin bizzat kendisiyle nazardan maksat nedir? Mukaddimelerden afar. Yani bu mukaddimeleri toğrayıp çukrayı mantıktaki o dört şekilden bir işi ne uydurarak ne yapmıştır? Düzenlemektir sura-i kumayi. O. Veyahut da bennavı fi alvanihi ve sıfatihi. Gelilip hallerine sıfatlarına, yani bu alemin tahayyür vatfına ve diğer vatıflarına, hücüs, imkan vatıflarına bakarak sağlıklı varlığına gitme. Nazarı iki tane yaptı burada şimdi, öyle değil mi? Neden? Allah-u Zer, nazarı genellemeye neden ihtiyaç duydu? Buna ihtiyaç duyumatının sebebini izmini çok uzatıyor da ben size inşallah kestirmeden anlatmaya çalışayım bunu çok daha fazla uzamasın diye. Şimdi usulcülere göre değil, ya müfrede kastır veyahut da şimdi müfrede kastır meşhur olan görüş olarak. Veyahut da değil, ya unva el ben eğer hak ve ki üzere bir inceleme yapılacak olursa delil neyi kapsıyor? Hem müfredi kapsıyor hem mürekkebi kapsıyor. Müfred dediğimiz alem mürekkep dediğimiz mukaddimeler. Suğra ve küfra. Mürekkep dediğimiz olur. Nitekim buradaki müfred de neyin mukabili kullanılıyor? Cümlenin mukabili değil. ha, kelabın mukabili değil. Ya mukaddimelerin mukabili olarak kullanılıyor. şimdi tarihte bir nazar geçti. Eğer bu tarihteki nazardan yani İl-Urîde bir nazar-ı fi tarih-i mezhûlen nazar fi delil delilin bizzat kendisine nazar kastedilecek olursa delilin bizzat kendisine nazar dediğimiz zaman neydi bu? Mukaddimelere nazar idi. O zaman ne olur? Delil sadece mürekkeptir çıkar. Eğer tarihteki nazardan maksat ben nazar-ı fiddelihi nefsihi olursa, ben nazar-ı fiddelihi nefsihi ne demek ki? Mukaddimelere nazar. Mukaddimelere nazar ne demek? Suğra ve kübra'yı kıyasın dört şeklinden birine göre düzenlemek demek. Eğer tarihteki nazardan maksat sadece bu olursa, o zaman bu tarif, La yam tabi ben tarif valel meşhur, o zaman bu tarif, mekbur olan usulcülere göre delil neydi? Ya usul el-mufredeydi. Onu içermez. Bu tarif onu içerisine almaz. Hatta bu tarif âle-tahkîk Ya'l-u el-mufrede ben demiştik değil mi usulcülere göre? Onu da içermez. Ya yeni bir küt ortaya çıkarır. Nedir o? Sadece delil müretkeptir olsun. Halbuki usulcülere göre mekbur olan delil müfredtir, Ağ olan ise, yani tahkite göre ise nedir? Yahû meydan, mürekkebedir. İkişi beraberdir. Eğer bir tarihteki nazardan sadece, sadece o mukaddimelere nazar, yani dilinin nefsine nazar alacak olursak, ne mekfuru kapsar bu tarif, ne de anet tahkik olanı kapsar bu tarifi. İkişin de kapsamak. Peki. Bir de yapacağım, önce şunu söyleyeyim ahval delil. o zaman taripteki nazardan neyi alalım? Delilin neşide nazarı değil. Ya delilin hallerine nazarı alalım. Yani alemin halleri neydi onlar? Alemin imkânları fotosür, tabayiyosur bile alabilir. Eğer onlara nazardan, onlara nazar alacak olursa, o zaman tarih ya ve tarih yani el müfred. O zaman tarih. Usulcülere göre meşhur olan delil nedir? Müfrede hazır, onu içerir. Hamane tahdit olanı içermez. Niye? Orada çünkü bir de mürekkep var demiştik değil mi? Hem müfrede mürekkep var demiştik. Onu içermez bu sefer. İşte her ikisini de içersin diye. yani usulcülere göre olan, usulcülere göre delil nedir diyoruz? E, ala meşhur, müfrede kastır. Ala tahkid, yamu, müfrede ve mürekkebe. Bu iki şini de içerken diye Mulla Husrev ne yaptı? Nazarı genelleştirdi. Mulla Husrev nazara ne dedi? Nazar ya delilin bir sap kendisine diyerek mürekkebi aldı, ya da delilin hanlerine diyerek müfredi aldı. Nazarı genelleştirerek hem müfredi, hem de ala tahkid. Müfrez ve mürekkebe aham olan delili içerisine almış oldu. Bu tamimin sebebi budur. Oldu mu? Buhar aham olduğunu sebebi budur. Bitti mi? Bitmedi. Burada bir şey daha var. Onu da söyleyelim. çünkü İzmiri özellikle üzerinde duruyor. Hem de mantıkcılarla usluklar arasında delilden e, özellikle. Delilin nefsine abat etme hususunda ne vardır? İhtilaf vardır. Bu ihtilafdan dolayı zaten usulcülerin delil tarifi ile mantıkçıların delil tarifi birbirinden farklıdır. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu fark onu da bize yine bir misalle beraber anlatıyor. Bakınız usulcülere göre mürekkep olan bir, yani delilin nefsine nazar idi? Sura ve kübra'ya nazar demek, öyle değil mi? Onları kıyastan, dört şekilde birine göre düzenleme nazar idi. Nazar idi, nazar fahiş o idi. İşte o üretken olan dil, usulgüllere göre iki şekilde olur. Usulgüllere göre iki şekilde olur, üretken olan dil. Birinci şinedir, birinci şinde muqaddimenin mükerrer kabr, yani damır. Bu nedir? Sura bir tarafta, Cüpra bir tarafta. Böyle Sura-Cüpra dizilmiş değil. Yani alam mutayyirin ve kulu mutayyirin hat böyle düzenleme yok. Her birin tarafta. Birinci şey bu. Usulcülere göre üretici olan dilden başla. İkinci şey de bunlar bir araya gelmiş olabilirler alat tabuptu. Yani alam mutayyirin ve kulu mutayyir. bir zamanda ne oldu? Aslında sahih nazar gerçekleşmiyor. Öyle görünüyor değil mi? Alâ mutadayrın, ebülü mutadayrın, hafif dekeniz anlatım olarak bunu anlatmaya çalıştılarız. Burada sahih nazar olmadı mı? Fiyatı dört şeklinden biri olmadı mı? Usulcüler diyor ki olmadı. Niye? Yani, usulcüler diyorlar ki olmadı. Çünkü diyorlar, bunların bir araya gelmesi eğer siz sahil bir nazar yapmadan bunlar bir arada bulunuyorlarsa sizin bir sahih nazar yapmanız yok. Ama bunlar bir arada bulunuyorlarsa böyle sanki sahil nazar yapılmış gibi bir arada bulunuyorlarsa o zaman biz deriz ki bu mukaddimeler heyeti terkibi yeşile beraber bulunuyor ama yani fiyatlama bir şekilde bulunuyor ama bu heyeti terkibi ye bu delilten halmiştir. Ne diyorlar? Bu delilden hariktir diyorlar. Eee bir nazar yapar onu dahil hale getiririz diyorlar. Bakınız bilmiyorum bir dahil ilgilenme imkanı olur mu olmaz mı ama hizmirden bunu da kısaca size okuyayım isterseniz. Diyor ki Bu el mürekkep mürekkep dediğimiz delil ben şunu kastediyorum diyor. İşte usulcülerin kastettiği bu. Yani el mukaddimatil müteferrika, Bunlar suhra, kübra bir araya getirilmemiş. Doğan'ın başlığında. Evet. El-el-mukaddimatil-me'udeti mahiyeti terkibiyye. Heydet-i terkibiyye ile beraber. Heydet-i terkibiyye nedir? Suhra ve kübranın bir araya getirilmesi demektir. Heydet-i terkibiyye ile beraber itibara alınan mukaddimeler. Onlardan mürekkep değildir diyor hal usulciler. Ama ala entekunel hengetu hariceten hanha, o heyeti nedir? Bundan hariçtir. Bu sonra buranın bir araya gelmesinden hariçtir. Bunu niye söylüyorlar? Bunu söylüyorlar ki biraz sonra nazar yapacaklar. Çünkü tarihlerinde neyi almıştır bunlar usulciler? Bir sahih nazar Peki mantıkçılar ki sahihin nazarı tarihlerinde cikletmişler mi? Hayır. Onlar direkt ma yutadafsalübihî demiş İlamatlı bir haberiyin demişlerdi. <gülüyor> nazarı sahihin mutlaka usulcü ne yapmalıdır? Yapmak zorundadır denildi. Onu yapmak zorunda olduğu için mukaddimeler dağınlık da olsa onu yapar toparlar zaten sonuca gider. Bir araya bir araya gelmiş de olsalar ve nem ki orada bir, birileri nazar yapmış da olsa usulçiye göre orada yeniden nazar yapılacaktır. Yeniden nazar yapılabilmesi için ne gerekir? O heydet-i terkibiyenin harik olması gerekir. Ya. Ya Ali. Peki. Bu da burada? Aslında İzmir'in tamamını okumak isterim size gerçekten. Belki yok. çok lazım bilgiler değil ama mevcut ibareyi anlamak için bunlar gerekli olan bilgiler. İbareye, i̇bareye hakkını vermek için bunlar gerekli olan bilgilerdir. Burada sıkıldık ama inşallah fıkhta biraz rahatlayacağız. Ve <gülüyor> huve bu nazar, tarihte geçen nazar, ibareye dönüyorum nedir? A'ammu bine nazarifi ili nefsihi, delilin bizzat kendisine nazara da şamildir, yani mukaddimelerden oluşan delile, ve nazarifi ahvalihi, o delilin hallerine nazar da şabildi. Zaten işte nazar, biz böyle genelleştirince, yani daha kalan nazarların tarih hakeda tarihteki nazar bu şekilde gelen olunca fiyatına gelir. Delil içerir, ne içerir? El müddatmati, netice, el müddatmati, müddatmenirice. Elleti tabi kiler neşip mürettebdiyap. Geride genellemeyi nasıl yapmıştık? Delilin nefsine nazar demişti. Delilin nefsine nazar ederseniz, bu delil neyi içerisine alır? Ve yetenahület delil, el mukaddimati, mukaddimelerin içerisine alır. Elleti o mukaddimeler ki, hiye o mukaddimeler nedir? Şu hal ile muhtemiştir. Bi hacc-i idarut, cifet, bu mukaddimeler tertip edildiği zaman, ettet ilel-maktubil-haberiki, Maktubil-haberiki'ye götürür. E oldu mu şimdi? Hangi bakımdan olmuş? Biz geride usulcülere göre deliğin nefsine mazhar ettiğimiz zamanda o mürekkepte iki tane sonuç çıkarmıştık. Neydi o? Mukaddimelerin dağınık olması, mukaddimelerin tertipli olması. Halbuki Molla Sucevi buradaki ibareyi sanki dağınık halde idi de bu mukaddimeler. onları ne yapıyorsunuz? Tertip ediyorsunuz. Tertip Nazarın diğer adı nedir? Tertib-i sahiptir. Tertib nazası, siz Suhra ile Kübra'yı bir araya getiriyorsunuz, o da sizi nereye götürüyor? Meçhul olan bilgiye götürüyor. Sadece onu içeriyor ha. Onun için İsmili diyor ki, Allahu Sevin buradaki ibaresi kâsıldır. Noksandır. Niye noksandır? Çünkü geride usulgülere göre, delilin neshine baktığınız zaman, Belirgin nefsine baktığınız zaman mukaddimeler dağınık olarak ona bakarsınız veya mukaddimelere ne olarak bakarsınız tertipli haldeyken bakarsınız. Halbuki Allahüzzam'in buradaki ifadelerinde çıkıyor sanki usulcülere göre mukaddimelere nazar dağınık haldeki mukaddimeleri düzenlemekten ibarettir. Yani kıyaslaki dört çekinden birine getirip o hale getirip sonuca ulaşmaktan ibarettir gibi anlaş. On için icmeli tenkit ediyor burayı. Kasıldır diyor ve geride verdiği bilgilere göre doğru söylüyor. Şey ve yeten ağabeyler mukaddimatil yethiyye ve hacizahut gibi bu mukaddimeler tertip edildiği zaman yani suhra ve kübra hani el alem mutagayyrun ve kullu mutagayyrun hadisün bu şekilde sokulduğu zaman ettet bu mukaddimeler bizi götürüyor. Yani suhra ve kübra nereye götürüyor? İler matlubil haberiyyi, matlubi haberiyye el alemu hadisine götürüyor bizi. Şimdi dedik ki, bu tarihteki nazarı en nazarı fihi nefsihi, en nazarı fi ahvalihi diye genelleyince, fi ahvalihi deyince, ne oldu o zaman? vel müfrede. Ve yetenalelü kapsadı ney? El müfrede. Müfredi de kapsadı. Elleci o müfred ki min şehnihi onun şanındandır. Ne? Ennehu izan uzretihi, e, izan uzretihi ahvalihi, o müfredin hallerine nazar edildiği zaman, yani alemin imkan durumuna, hücüs durumuna, tahayyür durumuna itibar edildiği zaman, e haberidir. o da bir şey nereye ulaştırır? Matlub-i Haberi'ye ulaştırır. Yani biz şu aleme bakar, bu alem sürekli değişiklik gösteriyor. Demek ki bunu bir yaratıcı vardır. Geç. Arada ne var gene? Sura kübra var ha, o matri bunu lafızda zikretmeyiz, o masvidir. Ama bir direkt bu alem bizi yaratıcısına götürüyor deyiz. Kel alemin et salim. Verdiği misalle oldu. Vessani huvel muradu hahunâ. İkincisi, burada murad olan. İkincisi neydi? Delilden, maksat müfreddir. Niye o murattır? Çünkü bizim mesela el salatu vacib Namaz vacib buradaki vacib malumunuz usulde fasıl arasında. Lazım yani. Dugab-i manası farklı kapsıyor. As-salatu e, vacib Niye? Ci enneha bi ve kullu mecnurun bi vacibun ve salatu vacib etin. Hep böyle çıkıyor bu ahkam. Ha? Yani bu kıyas yollarıyla çıkıyor bu ahkam. Peki namazın vacip olduğunun fark olduğunun deliği nedir? Konumuz deliği değil mi? adi Aqimus salata müfred midir, mürekket midir? Eğer müfredi cümle mukabilik kullanacak olursanız, akimu cümledir. Yok biz müfredi o manada kullanmıyoruz Müfred, mukaddimeler mukabilinde, soğra ve kübra mukaddimeleri mukabilinde kullanıyor. O zaman akimus salata müfreddir. Ve diğer bütün deliller de böyledir. Yani okulda kullanacak olduğunuz kitaptan, sünnetten, icmadan, kıyattan bütün deliller nedir? Müfrettir. O itibarla burada murat nedir? Müfrettir. Niye? Söyleyor zaten. İtil muradı bil edilleti şerbihye. Şer'i deliller ben kast edilen nedir? El kitabu ve sünneti ve icmau ve kıyas. İşte biraz önce bir misali verdim. Bunlar şimdi böyle müfret olarak kullanmaktadır. Burada kalıyoruz. Kalıyoruz ama yarık dersimiz... ...bugünkü dersimizden çok daha zor olduğunu bilerek alıyoruz uşağıma. Mahkeme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>